Bugün kardeşler Allah izin verirse Selef-i Salih'in Akidesi adlı dersimize kitabımıza devam edeceğiz. Şeh yapacağımız konu geçen hafta üzerinde durmuş olduğumuz müsemmel iman dediğimiz imanın kapsamı konusunda ikinci bölümden devam edeceğiz. İnşallah gelin öncelikle bu konuda bazı metinler var kitapta onu okumaya çalışalım. Ancak bu konuya hemen geçmeden önce geçen hafta imanın tanımını yapmıştık. Lügat olarak tasdik etmek, doğrulamak olduğunu söylemiştik. Daha sonra da imanın terim anlamına değinmiştik. Buradaki terim anlamı ise dille söylemek yani ikrar etmek, kalple tasdiklemek, amelle de ortaya koymak demiştik bunun üzerinde durmuştu İmam Ebu Hanife'nin iman tanımı konusunda ameli imandan saymamasına da değinmiş bunun lafsi bir ihtilaf olduğunu söylemiştik. yani İmam Ebu Hanife rahimahullah ehl-i sünnet imamları gibi düşündüğünü seleften farklı bir inanç ortaya koymadığını aktarmıştı biliyorsunuz İmam Ebu Hanife bu konuda lafzen bizimle aynı düşünce içinde, lafzen ayrı bir düşünce içinde tanım bakımından ama mana bakımından bizim gibi düşünmektedir. Dolayısıyla buradaki ihtilafı büyütmenin ve onunla alakalı itikatta fasit, doğru bir itikada sahip olmadığını iddia etmek yanlıştır bu konuda. Profesör Doktor Abdünaziz Erracihi'nin güzel bir çalışması vardır. Ki bütün selef imamlarının Allah onlardan razı olsun bu konuda detaylı görüşleri yazılıdır ve sesli olarak dersleri bulunmaktadır. O halde İmam Ebu Hanife'nin buradaki ortaya koyduğu iman tanımı lafsi bir tanımdır. O demiyor ki ameli terk eden cezalanmaz, ikaplanmaz. O da diyor ameli terk eden cezalanır. Yani ameli terk etmeye yönelik İmam Ebu Hanife'nin kapı açtığını söylememiz mümkün değildir. O halde bu noktanın altını çizdik ve inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Selahattin. Bismillah. Sizden kim bir kötülük görürse onuyla değiştirsin. Eğer gücü yetmezse diliyle. Eğer yine gücü yetmezse kalbiyle değiştirsin. Ona muğz etsin. Ama bu imanın en zayıf derecesidir inanın miskin. Evet. Men munkaran bi fa fa bi ve zalika adhaful iman. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bize bakın hadislerinde şöyle buyuruyor. Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer gücü yetmezse de diliyle değiştirsin. Eğer ona da gücü yetmezse Bünyamin kalbiyle ona buzetsin. Yani kalbin buz etmesi artık vaciptir. Burada maslahat neyi gerekli kılmışsa onu uygulamak gerekiyor. Yani bir Müslüman bir münkeri gücü yettiği oranda değiştirir. Gücü yetmiyorsa onu değiştirmesi. Mümkün olmuyorsa o zaman bir mertebeye, buradaki merhaleye uyması gerekiyor. Önce el, buradaki elden maksat sultan dediğimiz idarecilerin bu hususta değiştirmesidir. Buradaki dilden maksat güç yetiren Müslümanın diliyle tebliğ etmesi kötülükten sakındırmasıdır. Buna da gücü yetmesi o Müslümanın kalbiyle en azından o kötüle, o şerre buz etmesi gerekiyor. Bütün bunlar imanın gereğidir. İman, kötülüğe nefret duymayı ve iyiliğe de yakın olmayı bize emreder. İmanın tezahurudur bu. Eğer bir insan çevresinde şirk görüyor, küfür görüyor, batıl görüyor, haram görüyor, zina eden, yalan söyleyen, İslam dışı inanç ve düşünceler görüyor, bütün bunlara da sessiz kalıyorsa... Bu imanının ciddi anlamda olmadığının delilidir. İman bu insandan noksandır, eksiktir. Hatta öyleleri var ki, İslam dışı inançlara ve düşüncelere bile, inanabilirler, düşünebilirler diye ne yapabiliyorlar? Sessiz kalıyorlar. Böylelerinin zaten imanı olduğunu söylememiz de mümkün değildir. O halde hadis bize bu anlamda yol gösteriyor. Devam edelim. Sahabe-i Kiram, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den imanın, itikad, söz ve amel olduğunu, kalbin ve organların amelleri ve dilin sözleri türünde itaatler ve ibadetlerle arttığını, yine kalbin ve organların amelleri, dilin ve sözleri türünde haramlar, günahlar ve diğer münkerlerle de eksildiğini işte böylece öğrenmiş ve anlamışlardı. Evet, yani bugün bizim ortaya koyduğumuz iman tanımı Sahabenin Allah'tan ve Resulünden öğrendiği imanın tıpatıp kendisidir. Onlar da imanın söz, kalp ve amel olduğunu Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan öğrenmiş, bu şekilde doğrulamışlardı. İmanlarının taatla beraber Abdullah Hocam artacağını, günahla beraber de azalacağını öğrenmişlerdi. Yani bizim burada ortaya koyduğumuz ve müellifin bize öğrettiği husus. Ve bizim doğruladığımız bu konu sahabenin de doğrulamış olduğu bir konudur. Zaten biz inancımızı kime dayandırıyoruz? Bu ümmetin kitabına, Resulüne, ashabına tabi'in ve tebe-i tabi'in dediğimiz seçkin bu üç kurum, asrın insanlarına dayandırıyoruz. O gün iman neyse bugün de iman odur. O gün din neyse bugün de din Öyle olmalıdır. Bu usullerimiz, ilkelerimiz, dinamiklerimiz olduğu müddetçe hiçbir zaman sapmayız. Bakın kardeşlerim bunlar bizim temel ilkelerimiz, prensiplerimizdir. Bu konularda nasıl geçen hafta söyledik akidemiz bir namussa prensiplerimiz, ilkelerimizde öylece bir namustur. Namuslarımız asla kirletilmez akide de kirletilmez. Dolayısıyla bu ilkeler konusunda ödün vermeyeceğiz. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, hangi iftirayı atarsa atsın, hatta ve hatta bizi sallamaya, böyle sarsmaya da kalksa, biz kendi usulümüzden ve bu usulleri bize öğreten alimlerin menhecinden uzak kalmayacağız. Tamam mı bu Bekir kardeş? Çünkü günümüzde Teorik anlamda değil, pratik anlamda muhalifler görüyoruz. Dün kitaplarda okuduklarımızı, bugün artık pratik anlamda yaşıyoruz. Açık ve seçik bir şekilde, ehl sünnetin, selefin yoluna muhalefet eden çok, insanlara şahit oluyoruz. Burada iman kendini ortaya koyması gerekiyor. Allah bizi imtihanlardan geçiriyor. Okuduklarımızın, inandıklarımızın savunmasını ve Korunmasını acaba ne kadar yapacağız? Bu konuda Rabbul Alemin bizi imtihandan geçiriyor. Dolayısıyla selefe sadık kalacağız. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Kitleler bizim asla hedefimiz değil. Hedefimiz as, öz, sağlam bir akide ve salih bir güzel amel ve güzel bir ahlakla doğruyu anlatmak. İstikamet ehli olmak, muhlis olmak. İnsanlar ve kitleler eğer sahih akide yolunda gitmeyecekse bizim onları avucumuzda tutmamızın bir mantığı yoktur. Allah bizi değil mi Selahattin kardeşim, değil mi e, Mustafa kardeşim, Yaşar kardeşim, Allah bize yarın çokluğumuzdan dolayı hesap, çokluğumuzdan dolayı mükafat vermeyecek. Allah bizi neyden dolayı hesaba çekecek? Tevhidi öğrenmek ve öğrettiğimiz doğrulardan dolayı bizi hesaba çekecek bu noktalar sizlerin de zaten malumudur. Evet. Yine ondan iman ehlinin imandan birbirlerinden üstün olduklarının bir kısmının hayırlarda öne geçen, bir kısmının orta yolu tutan, bir kısmının kendi nefsine zulmeden olduğunu, yine bir kısmının muhsin, bir kısmının mümin, bir kısmının Müslüman olduğunu... Yani Allah katında birbirlerine denk olmadıklarını tam aksine Allah'ın onlardan bazılarına bazılarına üstün kıldığını ve bir kısmını diğerlerine oranla derecelerce, derecelerce yükselttiğini öğrenmiş ve anlamışlardı. Buradan ne anlıyoruz kardeşler? Şunu anlıyoruz. Yani <gülüyor> derecetul iman dayinal muslimin, Müslümanlar arasındaki iman derecesini kavrıyoruz kimi müslümanlar var iman bakımından çok âlâ dediğimiz yüce bir mertebede tıpkı Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın imanı, Ebubekir Sıddık'ın bir anda ortaya koyduğu iman derecesi, Ömer İbn Hattab'ın, Osman İbn Affan'ın sahabe-i kiram'ın birbirlerinin bu konuda yarışmaları bizlere örnektir. Bizlerin imanları ile onların imanları arasında da fark var. Hatta kendi aramızda bile imanlarımız farklı farklı derece bakımından öyle değil mi? Kimilerimiz gece namazlarına kalkar kimilerimiz kalkamaz. Kimilerimiz cemaatla namaz kılar kimilerimiz kılamaz. İmanlarının kuvvetliğine göre Müslümanlar kendilerini ortaya koyuyorlar. Kimileri mukarrebun önde gider. Kimileri mutevasutun yani ortada seyreder. Kimileri de vacipleri terk eder. Kimileri de Günahlara girer, kimileri de küfre ve şirket düşer. Böylelerinde de imanın olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla iman insanlarda Müslümanlar arasında mertebe mertebe derece derece farklılık arz eder. Taatlar ne kadar çoksa iman o müminde o kadar çoktur. Ama günahlar ne kadar çoksa da İbrahim kardeşim maşallah bugün çok yakışıklısın yani. Saçını falan kesmişsin yani çok güzel... <gülüyor> daha önce saçın daha çok uzundu şu an daha farklı bir görünüm arz etti Rabbim hepimizi inşallah böyle güzel yüzlü Müslümanlardan eylesin gerçi benim yüzümde bir gram şey yok yani nur yok <gülüyor> öyle diyorlar da kardeşlerim bazıları böyle söz söylüyorlar yüzümde bir gram nur yok falan diyorlar Allah razı olsun Rabbul Alemin mahşer günü kimin yüzünde nur var veya kimin imanında kalbinde iman var onu onunla yargılayacak Hepimizi Rabbim salihlerden kılsın. Dolayısıyla kişiden kişiye iman değişiyor. Bir mücahidin imanıyla, şimdi mesela benim şu anki halimin, konumumun imanı aynı mıdır derece bakımından? O canını ortaya koymuş ben ilimle yol göstermeye çalışıyorum. Dolayısıyla mertebe mertebe. Rabbim bizim imanlarımızı kuvvetlendirsin değerli kardeşler, dostlar. Peki burada bir cümle var. Dikkat ederseniz bazı müminler bazı müminlere üstündür. Yani Allah kitabında innekramakum indallahi etkakum diyor. içinizde en hayırlı olanınız takvaca üstün olanlarınızdır. Takvanın önde olduğunu biliyoruz. Ancak Nas'ın ortaya koydukları müstesnadır. Nas'ta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde 3 kurum dediğimiz asrı övmüştür. Yani buradaki onların övülmeleri nasla sabittir? Aşırı mübeşşere, cennetle müjdelenenler vardır. Şimdi birileri bazı ayetleri delil getirerek ki deminki söylediğimiz ayeti, bu bütün gelen masları, bildirileri, beyannameleri inkar ediyorlar. Dolayısıyla bunların ehli sünnet olmadığına inanalım kardeşler. Doğru bir akideyi kitap ve sünnet ve alimlerin menhecinde mefhumunda anlamaya çalışalım. Aksi herkes Kur'an, Kur'an diye diye kendine göre bir akide oluşturur ki nitekim çevremizde böyle insanlar da çoktur. Evet devam ediyoruz. <gülüyor> Emir el-Mü'minin Ali bin Ebu Talib radiyallahu anh şöyle demiştir. Sabrın imandaki yeri başın vücuttaki yeri gibidir. Sabrı olmayanın imanı da olmaz. Büyük sahabi Abdullah bin Mesul radiyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ım imanımızı, yakinimizi ve fakımızı arttır. Abdullah bin Abbas, Ebu Hureyre ve Ebu Derda radıyallahu anhum iman artar ve eksilir derlerdi. İmam-ı Vekî bin El-Cerrah rahimallah şöyle demiştir. ehl Sünnet iman, söz ve ameldir der. Sünnet ve Cemaat'ın imamı Ahmet bin Hanbel rahimallah şöyle demiştir. İman artar ve eksilir. Artması amel etmekle, eksilmesi de ameli terk etmekle olur. İmam Hasan el Basri, rahimallah, şöyle der: Hayallerle ve temennilerle iman olmaz. İman kalpte yerleşen ve amellerin tasdik ettiği şeydir. İmam Şafii, rahimallah, iman söz ve ameldir. Artar ve eksilir. İtaatle artar, masiyetle de eksilir demiş. Sonra da şu ayet okumuştur. İman edenlerin de imanı artsın diye. İmam Hafız Abdullah el-Hameydi Zahim Allah şöyle demiştir. İman söz ve ameldir. Artar ve eksilir. Amelsiz sözün faydası yoktur. Niyetsiz de amelin ve sözün faydası yoktur. Sünnete uygun olmayan söz amel ve niyetin de faydası yoktur. Tüm bu sözlere baktığımız zaman şunun etrafında dönüyor. Yani imanın tanımı söz kalp ve ameldir. Bütün selef önderlerinin, imamlarının bu tanımda ihtilafı yoktur. Ancak bu tanımın dışına çıkan bir takım, geçen haftalarda da değindik, bidatçı fırkalar vardır. Bunlardan biri mürciyedir, bir diğeri cehmiyedir. Bir başka fırkalar da vardır ki, onlar da değerli kardeşlerin bu tanımı kabullenmez ve bu tanımın dışına çıkarlar. Bakın büyük sünnet imamı, İmam Şafii şafi, ne güzel söylüyor. İman söz ve ameldir. Hatta İmam Bukhari 46 yıl boyunca kaldığım diyor beldelerde karşılaşmış olduğum yüzlerce binlerce alimden işittiğim iman söz ve ameldir. Yani söz dille söylemek, kalple tasdik etmek, amelle de ortaya koymak olduğunu nakletmiştir. Dolayısıyla bizim burada bütün bu sözlerden anlayacağımız imanın Kardeşlerim tanımı budur. Bakın İmam Hasan al-Basri'nin Sözü de çok güzel. Hayallerle ve temennilerle iman olmaz. Yani hayalle Temenniyle iman olmaz. Peki imanın Ayakları nelerdir ey imam? Cevap, iman Kalpte yerleşme, kalpte yerleşen Ve amellerin Tasdik ettiği şeydir. Kalbin yani iman ettiği Şeyi ameliyle dışarı yansıtmasıdır. Geçen hafta örnek vermiştik. Değil mi kardeşlerim? Ameller neydi? Meyveydi. Yani bir müminin imanının meyveleri nedir? Onun amelleridir. Devam edelim. İmam Hafız Abdullah, e, Hafız Ebu Ömer İbni Abdülver Rahimallah şöyle demiştir. Fıkıhçılar ve hadisçiler imanın söz ve amel olduğunda niyetsizle amelin olmayacağı konusunda icma ettiler. Onlara göre iman itaatle artar, masiyetle eksilir. Onlara göre Allah'a yapılan itaatlerin hepsi imandır. Evet. Sahabe-i kiramın tamamı ve tabi'in muhaddisler, fıkıhçılar ve dinde imam olan kimselerden onlara en güzel şekilde uyanlar ve onların izinden gidenler hep bu itikat üzerine idiler. Bu konuda haktan sapanlar hariç, Seleften ve de haleften hiç kimse onlara muhalefet etmemiştir. Bu halde bakın İbni Abdilber'in güzel sözü bizim için yani bu konuda kısa ve muhtasar veciz bir söz olsun. Ne güzel diyor fıkıhçılar ve hadisçiler. Fukaha ve muhaddisun dediğimiz fıkıhçılar ve muhaddisler imanın söz ve amel olduğunda niyetsiz de amelin olmayacağı konusunda icma ettiler. Nedir buradaki icma? O dönemin asrının imamları, fukahaları ve muhaddisleri bu tanım konusunda icma ettine Madem böyle bir icma var bu icmaya muhalefet etmek yakışmaz. Çünkü bu ümmetin seçkin muhaddisleri ve fukahaları asla delalette icma etmezler. Allah bu ümmete yol göstermiştir. Gösterdiği yolunda ümmetin seçkinleri, ulemaları asla batıl yolda gider mi? Diyelim bunun biri gitti, üçü gitti, onu gitti ama bunun toplam hepsinin gittiğini iddia etmek, şer'i kuralları ve akli kuralları ortadan kaldırmaktır. Bu yüzden bazı insanlar alimlerle bağlarımızı kesmek, bizi nefsimizle baş başa bırakmayı temenni ediyorlar. Bunu bilerek ya da bilmeyerek yapıyorlar. Ancak biz bu konuda Dirayetli olup, feraset ehli olup bunların aldatmalarına, kandırmalarına kulak vermeyeceğiz. Çünkü alimler, alimler peygamberlerin geride bıraktığı mirasçılardır, varisleridir. Onlar asla ve asla kitap ve sünneti Rabbani oldukları müddetçe hudutlarına aşmazlar. Rabbim bizleri o salihlerin, müminlerin saflarında kılsın. Dolayısıyla alimlere itibar etmeyenlerin kendilerinin de aslında bir çakma alim olmaya yeltendiklerini de unutmayalım. Sen bir muhaddisi, bir fakihi hiçe sayarsan herhalde sen onlardan daha büyük alim olduğunu iddia etmiş oluyorsun. Doğru değil mi? Sen İmam Bukhari'ye, İmam Müslim'e, İmam Ebu Hanife'ye, İmam Şafi'ye yani yüzlerce adınanabileceğimiz büyük seçkin imamlara, Onlara dur işte sen konuşma bu konuda yalancısın dedin mi veya sizlere bu konuda gerek yoktur dediniz mi Allah korusun yanlış bir yolun yolcusu olursunuz. Şimdi kardeşler bırakın alimleri bırakın alimleri bugün bizim alimlere uymamızı zaten putçuluk ve şirk olarak değerlendirenler çıktığı gibi bizim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uymamızı bile putçuluk olarak değerlendiren gruplar fırkalar vardır. Sizler diyor Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a tapıyorsunuz. Çünkü onun yanında Eşhedü en la illallah Allah'ın yanında ona şahadetle beraber ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyorsunuz. Bu bile diyor sizin putçu olduğunuzun açık delili. Yani bizim müsellemat dediğimiz tartışılması, konuşulması, değiştirilmesi mümkün olmayan ilkelerimizi bile sarsmaya başlıyorlar. Zedelemeye çalışıyorlar. Amaçları nedir? Bizim en sağlam dinde iman etmemiz gereken konuları sulandırıyorlar. Böylece bizleri sapık yollara çekmeye çalışıyorlar. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ilah ve Rab yerine mi koyuyoruz? Peygamber'e itaat, Kur'an'da itaat olarak görünmüyor mu? Femen ata'ar rasul fakat ata Allah denilmiyor mu? Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat eder yani peygamber aleyhisselam hangi konuda Allah'a şirk koştu da biz onu şirkinde haramında doğruladık da onu bir ilah ve Rab konumuna getirdik haşa ve kella konu uzun ayrı bir seminer konusu dolayısıyla günümüzde yani alimlere sarılmayı bırakın sahabelere bağlanmayı bırakın değerli kardeşlerim ne yapıyorlar Zeynan hocam Muhammed aleyhisselatu vesselamın hadislerine bağlanmayı bile ne görüyorlar halil bu Bekir Hasan kardeşim Oğuz ne görüyorlar? Putçuluk görüyorlar. Siz diyorlar Allah'ın Resulüne tapıyorsunuz. Uyduruk sözlerine, uyduruk hadislerine uyuyorsunuz. Ve insanları uyutuyor, uyutuyor ve onları aldatıyorsunuz diyorlar. Bunlara kardeşlerim kardımız tok. Kendinizi bilinçlendirin. Doğrularınızı, akidenizi öğrendiğiniz kadar kardeşlerim altını çiziyorum. Muhaliflerinizi de tanıyın. Muhaliflerinizi tanımadan doğru bir akideyi de ortaya koymanız mümkün değildir. Muhalifler tanınmadan, usulleri öğrenilmeden, menheçleri bilinmeden, anlattıkları dinlenilmeden doğrularınızı savunmanız, kendinizi korumanız mümkün değil. Yarın biri çıkar, size öyle bir takım sorular sorar, bugüne kadar öğrendikleriniz de sizi sarsar. Sizi böyle sarsar, aynen bir depremin sarsması gibi sarsabilir. Burada kendinize sağlam sığınaklar, kaynaklar ve deliller bulmanız gerekiyor. Aksi halde bir anda sapabilirsiniz, ayağınız kayabilir. Burada önce Allah subhanahu ve Taala'ya dua edin, sonra bu konuda ilim ehliyle müşavere edin ve ondan sonra kaynaklarınıza, delillerinize dayanın. Umulur ki o Alemin sizi doğru yolda istikamette muhafaza eder. Evet. Şimdi imanın müsemması kapsamı konusunda en sünnet ve cemaatın görüşü özetle ona değineceğiz, devam edeceğiz. Evet Selahattin. İmanın müsemması kapsamı konusunda hem sünnet ve cemaatın görüşü özet olarak şudur. İman kulun kalbine yerleşen, dille ve amelle doğrulanan ve meyveleri Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmak şeklinde organlarda açıkça görülen şeydir çünkü iman ismi gerçek manada ancak peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinden getirdiği şeyleri tamamını itikad ikrar ve amel ile tasdik eden kimse hakkında kullanılır evet daha önce geçen haftalarda da değindik söz kalp amel dedik amel imanın meyvesidir tarlanızda bir ağaç var ağacınızı dikmişsiniz Meyve almak zorundasınız. Madem Müslümanız, bu Müslümanlık sağımızda meyvelerimizi ortaya koyacağız. Meyvelerimizi görenler bizim bu adam Müslümandır. Bak, bu adamda bu bu bu meyveler bulunmaktadır. Çünkü bu meyveler ancak Müslüman'da olur. Bak, tadı güzel, kokusu güzel, rengi güzel. İşte bu İslam'ın tüm emaretlerini taşımaktadır demesi gerekiyor. Aksiyalde, adam farzara inansa bile. Şadetini getirse bile ama bütün külli farzları terk etse bu insanın tasdikinin bir alameti olmazsa bu adamda imanın olduğunu hiçbir selefin imamları söylememiştir. Ya hocam ikide bir selef selef deme insanlar korkmasın bari insanlara yani selef tabirini de kullanma dinleyenler başka anlamlara çekmesinler diyenler olabiliyor ne yapalım bu da bizim usulümüz. Biz birilerinin doğru olduğunu tanıtabilmek için elbette bir adres vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla kardeşler her cepheden kuşatılmışız yani. Her cepheden, her cepheden vuruyorlar. Her cepheden kafamıza indiriyorlar. Çekiç indirirle, çekişle vurur gibi darbe vuruyorlar. O yüzden şimdi imanı anlatmak mı, imanı korumak mı, imanı birine öğretmek mi, birilerine muhalif olanlara özellikle cevap vermek mi? Sağımız çoğalmış yani. Peygamber döneminde öyle değildi. Peygamber aleyhisselamın hedefinde müşrikler vardı. Tevhid anlatıyordu. Kabul eden safına geçiyordu. Etmeyenler karşı safta duruyordu. Şimdi öyle değil. Senin kendi içinde kendi cinsinden yüzlerce fırka çıkıyor. Hatta ve hatta senin gibi olduğunu isimlendiren nice Müslümanlar sana bile açıktan muhalefet edebiliyorlar. Yani bu da bizim içinde bulunduğumuz şu anki realitenin ne kadar bir çıkmazda olduğunu gösteriyor. Değil mi kardeşler? O halde şimdi burada güzel bir cümle var. İmanın yani iman olabilmesi için, imanın adam olabilmesi için diyelim. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın bindirdiği haber verdiği, onun iman ettiği ve ashabının doğruladığı gibi olması gerekiyor. Müellifin burada gerçekten söylediği cümle çok müthiş ve aynı zamanda anlamlı bir cümle. Bakın ne güzel diyor. Peygamber, Resul, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinden getirdiği şeylerin tamamına itikat, ikrar ve amel ile tasdik eden kimse hakkında kullanılır. Ne kullanılır? Yani iman ehli ancak bunlar hakkında kullanılır. Peygamberin bize bildirdiği gibi bir imanımız olacak. Hani geçen haftalarda anlatmıştık. Allah'ın Resulü'nün bize haber ettiği, murad ettiği gibi iman ederiz değil mi? Onun bize bildirdiği tarzda Allah'a iman ederiz. Allah kendisini nasıl vasıflandırmışsa o vasıfla vasıflandırır. Kendisini neyden de nehyetmiş, sakındırmışsa o şekilde de nehy ederiz. İşte bunlar bizim usullerimiz, kaidelerimiz. Bunlara sahip çıkalım. Bu usullere sahip çıkmazsak Allah muhafaza ayağımız kayabilir. Evet, kullar iman konusunda asla birbirleriyle aynı seviyede ve birbirlerine denk değillerdir. Bundan dolayıdır ki kalbiyle tasdik edip diliyle ikrar ettiği halde emredilen itaatleri ve farzları organlarıyla yapmayan kimse iman ismine kesinlikle müstehaf değildir. Ve yine diliyle ikrar edip organlarıyla amel ettiği halde kalbiyle tasdik etmeyen kimse de iman ismine müstehaf değildir. Kim ameli imanın dışına çıkarırsa, o mürci, bidatçı ve sapıttır. Evet bazı cümlene bir önceki cümlelerin aslında tekrarları oluyor. Son cümle çok önemli. Kim ameli imandan çıkarırsa bu ne olur? Bidatçı olur, mürci olur, cehmi olur. Neden? Çünkü evet. mürci dediğimiz mürciye akidesine mensup olanlar ameli imandan saymazlar. İman olduğu müddetçe hangi günah olursa olsun... Ona zarar vermez derler. Hangi ameli terk ederse etsin bu insan iman ehnidir diye inanırlar dedi. Cemiler de böyledir. Bunlar bidatçidir. İman ancak dille, kalpte, amelle Allah ve bize haber verilen farzlar yerine getirilerek haramlardan sakınılarak emrettikleri yerine getirilerek bakın yerine getirildiği takdirde iman olarak ortaya zuhur çıkar, huzur eder. Dolayısıyla bizim burada tanımlar çok önemlidir. Eğer birisi ameli imandan saymazsa bilin ki bu ehl net sünnet dışı bir fırkaya mensuptur. Ama biz sohbetin başında söyledik. imam Ebu Hanife'nin amel imandan değildir sözünün lafsi bir ihtilaf olduğunu söyledik. O amelleri terk edin demiyor. Ameli terk eden ikaplanmaz, cezalanmaz demiyor. Demin dedik biz selef lafızda ve manada müttefikiz imanın tanımında. Ama İmam Ebu Hanife lafızda bizimle ihtilaf içinde manada müttefiktir. Yani bizim ifade ettiğimiz anlam ve mana dediğimiz şey onda da aynıdır. İmanın tanımı aslında anlam bakımından İmam Ebu Hanife ve diğer bütün selef imamlarında aynıdır. Zaten o selefin imamlarındandır. Anlatabildim mi kardeşlerim? Devam ediyoruz. Erdi sünnet ve zema bir kimse tekfir edilmeyi gerektirmeyecek yasaklardan birini işlediği veya terk edenin tekfirine sebep olmayacak farzlardan birini terk ettiği zaman ondaki iman vasfını yok saymaz. İmanı ortadan kaldıran şeylerden birini yapmadıkça onu imandan çıkmış kabul etmezler. Kıble ehlinde olup Büyük günah işleyen kimse oraya geçmeden önce tabi burada tekfir konusu açıldı. Biliyorsunuz tekfir bir mastardır. Keffara kökünden geliyor. Anlam olarak nedir? Yani bir kimsenin şer'i deliller ışığında iman edilmesi gereken bir hususu inkar etmesi veya amel etmesi neticesinde aldığı küfür suçlamadır. Bazı insanlar bu konuda bunu hak ederler. Ancak Müslümanın Müslümanı tekfir etmesi asla doğru değildir. Tekfir hakkı Allah'ın ve Resulü'nün hakkıdır. Yani birinin tekfir edildiğine dair edilmesine dair Allah ve Resulü karar verir. Yani küfrü hak edenin küfre düştüğünü tespit eden Kitabullah ve sahih sünnettir. Bunlardan yola çıkarak animler. Kitabın ve sahih sünnetin bildirdiği beyannameler çerçevesinde şu ameli işleyen kafir olur, şu sözü işleyen kafir olur demişlerdir. Alimler bu konuda ne yapmışlardır? Karara gitmişlerdir. Dolayısıyla bir Müslümanın hele hele alim değilse, ilim ehli değilse o konuda uzmanlaşmamışsa birine kafir demesi büyük bir günahtır. Çünkü birine sen kafir dediğin zaman o küfür onda yoksa Eyüp o küfür mutlaka sana raci olacaktır, dönecektir. Bu takdirde onu tekfir edeyim derken kendini tekfir etmiş olabilirsin. O halde bizim burada göz önünde bulundurmamız gereken nedir? Bir insanın açıkça tekfirine mani olan bir durum olduğu müddetçe ona kafir dememek bu dinin usulündendir, selefin kaidesidir. Ancak tekfirde iki topluluk görüyoruz. Biri aşırıya gidiyor, biri de mürciye gibi küfrü hak eden insana da kafir sıfatını vermiyor. Birinci grup Müslümanları da tekfir ediyor. İkinci grup ise küfrü hak edeni Müslüman sıfatıyla görüyor. Bu da ayrı bir ifrat ve tefrittir. Çünkü bazıları diyor ki Arya Sharon bile Müslümandır. Arya Şerun'a bile kafir diyemeyiz. Benyamin Netanyahu'ya bile kafir diyemeyiz. Esed'e bile kafir diyemeyiz. Tağutlara bile kafir diyemeyiz diyebiliyorlar. Böyle bir usulsüzlük yani mürciye akidesini ortaya koyuyorlar. Ama bunun karşı grubunda olanlar ise beni, seni, bütün Müslümanları bir Müslüman kardeşimin tarifiyle yani uçan kuşları, yürüyen karıncaları bile tekfir ediyorlar. Böyle bir usulsüzlük olamaz. Yani bu usulsüzlük ilimden, ilimsizlikten kaynaklanıyor. Bir Müslüman ne yapacak bu konuda? İlim ehliyle istişare edecek ve alimlerin verdiği karar doğrultusunda tekfir edecek. Yani içimizden bir Müslüman birini tekfir etmeden önce o konuda kitap ve sünnetin hüccetini, delilini bilecek. Bu konuda alimlerin kararlarını görecek bu konuda kendisi gibi uzman, mutahassis bir insan bulabilirse, kendisinin haricinde mutahassis bir imam bulabilirse, alim onunla istişare edecek ve kararını öyle verecektir. Yoksa aksi halde o kafir, bu kafir, uçan kuş kafir, yürüyen karınca kafir, işte meleyen koyun kafir, bilmem işte kimlik taşıyorsun kafir, filan yere girdin küfür, trafik işaretlerine uydun kafir oldun, böyle bazen gülünç konuma düşülecek, cümleler kullanan insanlara şahit oluyoruz. Bu da usulsüzlüktür. Dini anlatalım derken biz e, korkunç bir gülünç komik bir insana düşebiliyoruz kardeşler. Geldik ehl-i kıble konusuna. Ehl-i kıble tekfir edilir mi edilmez mi? Birçok Müslümanlar bu konuda ciddi anlamda ilmi bir noksanlık ortaya koyuyorlar. ehli kıble ehl-i kıble usulleri, temelleri, imandan çıkartacak maddeleri işlemediği müddetçe tekfir edilmez. Öleleri var tekfir edilmesi gerekir, ehl-i bile değildir. Mesela alimlerimiz Şial'ın, Rafizi'nin, Cehmiye'nin aşık bir şekilde küfür hak ettiklerini, hatta onların imamlarının adlarını atları anarak, anarak tekfir ettiklerini okuyoruz. Mabedel Cühen'i kaderi inkar eden biriydi. Filan imam rafiziydi ondan dolayı o tekfir olunur diye birçok selef imamlarının sözlerini biliyoruz. O halde kardeşlerim ehni kıble olma şartı nedir? Bizim bildirdiğimiz ehni sünnetin selefin imam dairesinde kaldığı müddetçe bu insana kafir denmez. Ama sahabeye buğz eden onlara küfreden değil mi? Kaderi inkar eden bir insanın tekfiri konusunda hiçbir imam Şüphe etmemiştir. Ben size yüzlerce Mısır'dan, Yemen'den, Suud'dan, İslam coğrafyasından, Türkiye'den alimler getirebilirim. Yani filan adam kafirdir. Çünkü şu şu görüşü söylediğinden dolayı diyen birçok insanlar biliyoruz, işitiyoruz. Neden? Çünkü ehli kıbde statüsünü bu, bu insanlar kaybetmiştir. Bu statüyü, bu ne diyelim ilkeleri kaybettiği takdirde bu insanın tekfirinde hiçbir sakınca yoktur. Bu demek değildir ki tekfirin kapısını açtık. Önümüze gelenleri tekfir edelim demek değildir. Demin değil dedik bu konuda yetki bizde değil. Alimlerin kendi inşallah kanaatlerindedir. Evet Enselattin. Kıble ehlinden olup büyük günah işleyen kimse işlediği günahı helal saymadığı sürece imandan çıkmaz. O dünyada eksik imanlı bir mümindir. İmanı sebebiyle mümin büyük günahı sebebiyle de pasıktır. Evet ehl kıble bir haramı helal kılmadığı müddetçe tekfir olunmaz evet bizim kıblemize dönüyor bizim gibi namaz kılıyor değil mi Bu ashabı doğruluyor en sünnet yolunda gidiyor Allah razı olsun böyle bir Müslüman yani bir haramı helal kılmadığı müddetçe bir günahından dolayı tekfir edilmez kaide budur usul budur bilinmesi gereken tanım tarif budur ama biz bunun dışında kalkıp da tekfir olunmaya layık olan hak eden zihniyetleri ve akide mensuplarını eğerli kıbla statüsüne koyup da tekfir etmezsek bu da ayrı bir usulsüzlük olur. Anlatabildim mi? Allah'ın haramını helal edene sen nasıl Müslüman diyebilirsin? Bir adam zina ediyor ve bunun doğruluğunu helalliğini savunuyor. Bunun İslamla ne alakası var? Bırakın elini kıble olmayı. Bunun İslam alakası yok. Kıble yani bile değil adam. Ya bizim gibi kıbleye dönmüş namazımız gibi bizim namaz kılmış değil. O halde zamanında birileri Ahmedi ehl ehli kıble diye tekfir etmiyorlardı. Bugün gerçekleri gördüler. Vay kafir herif diyorlar. Yani ta ki Ahmedi Necat gelip de senin namusuna, evine girip de namusunu killetip de canlarına kıyınca Ahmedi Necat o zaman ehli kıble sıfatından çıkıyordu. Çok hayır. Usulsüzlüklerimiz bizim bugün usule ermemize engel oluyor. 6 sene, 8 sene önce biz bunların ne olduklarını bu usul çerçevesinde anlattığımızda bizim nalay ediyorlardı. Bugün geldikleri nokta bellidir. Doğrumuş ya şia? rafiziler kadar yeryüzünde bunlar kadar mecusi bir topluluk yokmuş. Şeyhülislam'ın dediği gibi bunların Yahudi ve Hristiyanların düşmanlıklarından daha beter bir düşmanlığı varmış demeye başladılar. Neden? Usulleri bugün kendilerini ne yaptı? Çatırdattı, ortadan kaldırdı. Düne kadar bir takım camialar bazı illerde yapılanmışlardı. Onlar İran'a nasıl bakıyorlardı? Sempatizan olarak hatta kimileri beyat etmişti. Bugün beyat ettikleri usulleri çatladı, dinamikleri kalktı. Hamaneyleri, humeynileri, hangi hamaney, hangi humeyniler oldular? Hepsi bugün cani, gaddar konumuna geldiler. Neden? Dün eğer usulleri olsaydı bugün onlar hakkında söylediklerini o günde söylerlerdi. Ben 23 yıldan beri iman ettiğim günden beri bu insanlar hakkında böyle iman ettim. Hala da 23 yıldan beri değişmedik. On yılda bir değişimlerle biz bu noktalara gelmeyelim. Usulümüz olursa 50 sene değil bin sene Allah ömür verse bize ki öyle bir şey de olmaz değil mi? Allah bize sarsmaz usullerle sağlam dururuz. Anlatabildim mi? Anladık mı kardeşler? Elhamdülillah yani benim doğruluğum değil altını yeniden çizelim. Usullerimizin doğruluğunu öğrendik biz. Usullerimizin haklılığını öğrendik ya bak ben o sene önce demiştim inanmamıştınız bak ben doğrumuşum değil ben usulümün haklılığını öğrettim onlara şu an onu ispat et. değil mi Senat evet. sen bu olayları biliyorsun Sedat hocam bunları birçok kez bazı platformlarda konuştuğumuzda inanmıyorlardı ama Rabbim inşallah doğruyu görmeyi bütün kardeşlere de nasip etsin yani biz bir vakayı tespit ettik onu konuştuk evet hikaye hocam bugün... ...bazı şey ediyoruz, çıkıyor, diyor. Bunlar yanlıştır. Yani bugün... ...Suriye gerçeklerini göremeyenler... ...kirli bilgi veriyorlar, <gülüyor> manipüle ediyorlar. Yani bizim doğrularımızı... ...gerçeklerimizin üstünü örtmeye... ...çalışıyorlar. Ya bugün sıradan... ...bir insan bile onun cani olduğunu... ...bir Müslüman... ...yani mümkün değil böyle gaddarca ...namus çiğnemez... ...Müslüman öldürmez... ...evleri tarumar etmez... Tarihte yani ender bulunan bir savaşla yüz yüzeyiz. Tarihte ender bulunan bir savaşla yüz yüzeyiz. Tarihte de Taifi dediğimiz etnik özellikle mezhebi çatışmaların da zirvede dorukta olduğu günlerdeyiz. Yani bugün Suriye cephesindeki bazı yankılanan haberleri işittiğimiz zaman yeryüzündeki bütün ehl Sünnet kardeşlerimiz orada toplanıyor. Hatta Ahmed el efir dediğimiz yani İmam Bilal bin Rabah mescidinin imamı Allah ondan razı olsun Rabbim gücünü kuvvetini arttırsın. Demiştir ki beş bin mücahidimle beraber ben Suriye'deyim demiştir. 5 bin oradan beş bin oradan 10 bin yani isteyen istediği yerden gelsin el-i sünnette geliyor. Madem siz tağutların esetlerin arkasındasınız biz de Rabbimize dayanıyoruz. O müminlere dua ediyoruz gücümüzün yettiğince onların galibiyetini bekliyoruz. Bu halde usuller ortaya konsun, hedefler ortaya konusun. Çünkü günümüzde imanın tespit edilme dönemidir. İmanlarımızı tespit edeceğiz. Ya Esedlerin, Şiaların safında olacağız. Cehenneme Allah korusun gideceğiz. Ya da müminlerin, muhdislerin, muvahitlerin, tevhid ve sünnet elinin dava adamlarının safında olacağız mazlumların, masumların değil mi? Katledilen çocukların, yavruların safında olacağız. Rabbimiz de bizleri inşallah onlarla beraber haşredecek. Tamam kardeşler. Devam edelim. <gülüyor> Ahiretteki durumu ise Allah'ın dilemesine kalmıştır. Allah dilerse rahmetiyle, Lutuyla onu affeder. Dilerse de adayeti ve hikmetiyle azap eder. Bakın hariciler böyle inanmıyor. Hariciler bir diyor Müslüman eğer bir salih ameli terk ederse bir farzı terk ederse kafir olur. Mürciye ne diyordu? Ya o zaten Müslümandır imanlıdır. Dolayısıyla onun imanına bir zarar gelmemiş der. Ama el sünnet ne diyor? Haramı henaz saymadıkça değil mi? İmanıyla Allah subhanahu ve teala dilerse ona mağfiret eder. Ne yapar? Cennetine koyar. Allah dilerse de Rabbul Alemin hikmeti ve Mutlak adaleti gereği de cezalandırır. Bu itidalli bir yoldur. Ne mürciye ne harici ne kaderiye cebriye muhtezile dediğimiz fırkaların saflarında olmak gerekiyor. Ortada merkezde vasat olmak gerekiyor. Ehl-i sünnet merkezdir. Her derste söylüyoruz merkeze gelin. Bazıları diyor kendini merkezde görüyorsun diğerlerini de dışlıyorsun. Doğru, çünkü doğru budur. Ben merkezdeyim. Ben merkezdeyim, doğrudayım. Yani selef olarak diyorum ben değil mi? Biz merkezdeyiz. Herkes bizim doğrularımızla birleşmesi lazım. Velhasıl ne derlerse desinler, tutuculuk mu yapıyorum diyorlarsa desinler, doğru olan budur. Evet. Zira ehli sünnet ve cemaate göre iman kendisiyle amel etme ve farzları yerine getirme yönünden bölünmeyi kabul eder. Yani buradaki bölünmeyi kabul eder. İtikadi bakımdan bölünmeyi kabul eder bu anlamda yoksa ameli bakımdan mesela bir insan örneğin iman bakımından şöyle diyebilir mi ya ben kaderin birini işte kadere imanı inkar ederim ama beş tane maddesine iman ederim böyle bir bölümlü olabilir mi imanda? Yani imanın erkanlarının bölünmesi mümkün müdür? Ben Allah'a imanı kabul etmem ama meleklere imanı diğer maddeleri kabul ederim. Veya ben Allah'a meleklere kitaplarına iman ederim ama ahirete iman etmem. Veya onlardan bir tanesi olan meleklere imanı doğrulamam diyebilir mi? Erkanlarından birini bölebilir mi, ayırabilir mi? Onu imanın dışına çıkartabilir mi? Çıkartamaz. Veya desek İslam'ın beş şartlarından biri, işte namaz kılmak değil mi? Oruç tutmak, şehadet getirmek, oruç tutmak, zekat vermek, kaçça gitmek, ben dördünü kabul ederim, birini etmem diyebilir mi? Amelleri amelleri yani böyle bilir mi? Parçalayabilir mi? Böyle bir hakkı var mı? Yok. Bu anlamda iman yani da bölünmez, ameller de bu şekilde bölünmez kardeşlerim. Devam edelim. Bu arada kapıyı hafif açabilirseniz iyi olur kardeşlerim. Müthikim evet. Allah-u Teala cehenneme giren bir kimseyi az bir imanı sayesinde lütfu, rahmeti ve keremiyle oradan çıkaracaktır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kimse cehenneme girmez. Müslim. Evet. Bu şerri ölçüde, hareketle ehlisine Şimdi müthemat... peki kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kimse nasıl anladık? Buyurun. Sizleri konuşturalım biraz da kardeşler. Evet. Söz sahibi olacak var mı bu konuda cevap verecek? Evet Zeynal Kardeş. Burada kalbinde tanesinden Eyvallah. Çok güzel. Güzel. Hadiste ne diyorlar? Yatkulun fi min min iman. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kimse cehenneme girmez. Zeynal kardeşim dedi ki kalbinde şirk olmadığı müddetçe girer. Değil mi? kalbinde şirk olmadığı müddetçe, yani ehli tevhid olduğu müddetçe girecektir. Peki, yani burada doğru olan bu değil mi? Bir de ebediyen cehenneme girmez. Ebediyen. Anlatabildim mi? Tevhid ehli olduğu müddetçe bir insan ebediyen cehenneme girmez. Ne yapar? Allah dilerse onu cezalandırır, dilerse affeder ve ne yapar? Cennetine koyar. Devam edelim. Bu şerri ölçüden hareketle ehli sünnet ve cemaat Ehli kıbreden hiç kimseyi imanın aslını ordudan kaldıran hariç hiçbir günah sebebiyle tekfir etmez. Allah-u Tealaş ile buyurmaktadır. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını günahları dilediği kimse için bağışlar. Nisa 48. Demek ki şirkin dışında günahları Allah dilerse bağışlıyor mu? Allah Subhane ve Teala'nın bu ayeti kerimesi, bir haramı helal etmediği müddetçe ve şirk koşmadığı müddetçe bir insanın fasık olduğunun açık delilidir bir insan şirk koşmamışsa tevhid ehliyse haramı da helal etmemişse bu insan fasıktır Allah dilerse onun günahını da bağışlar Kur'an böyle diyor en bihi ve limen Allah şirkin dışındaki günahlardan dilediği için ne yapar dilediğini affeder ama şirki affeder mi İnne şirk zulmün azim şüpheski şirk en büyük zulüm. zulümdür. Yani buradaki zulüm nedir? Şirktir. Hani sahabelerin bazıları e, iman konusunda şüpheye ta, şeye düşmüşler, tartışmaya düşmüşlerdi. Onlar ki Allah ayette diyor ya imanlarına zulüm bulaştırmazlar. Değil mi? Onlar ki imanlarına zulüm bulaştırmazlar. Nedir buradaki zulüm bulaştırmazdan? Şirk ashab geldi dedi ki, ashab geldi dedi ki ya Resulallah buradaki zulüm nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam o sizin anladığınız anlamdaki zulüm değil. Bundan maksat nedir? Şirkti. Dikkat edin bu aslında anlattığımız şeyde neye delil vardır? Kur'an'ın dışında Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiği karar vardır. Yargı vardır, hüküm vardır. Hani birileri diyorlar ya Kur'an'dan başka yargı ve hüküm ve hüccet yoktur. Sünnetin hüccetliğini inkar ediyorlar ya. Bu aslında açık bir delildir ki Kur'an'ın bildirmediği, haber vermediği bir konuda Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Buradaki zulümden maksat nedir? Şirktir. Şirkti. Gerçi Kur'an'da Kur'an'da zulmün şirk olduğuna dair ayetler de var da ama tanımlayan, ifade eden, tarif eden kimdir? Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Bazıları diyor ya İslam ancak Kur'an'dır. İslam ancak Kur'an'dır. Böyle diyorlar. Yani Kur'an sadece İslam'dır. Kur'an'ın bildirdiği İslam'dır. Sünnetin bildirdiği, peygamberin haber verdiği İslam değildir diye bunları yayıyorlar. Bu sloganları. Yani bunlara dair özel bir ders yapacağız. İzin verirseniz bir gün, şu an onların çalışmasını notlarını tutuyorum. Bir gün müstakil olarak bu mealcilere sorular olarak yönlendireceğimiz bazı sorular var. Allah bana o kolay versin. Devam edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail aleyhisselam bana geldi ve senin ümmetinden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimse cennete girer diye müjde verdi. Dedim ki zina etmiş olsa hırsızlık yapmış olsa bile yine cennete girer mi? Şöyle cevap verdi. Zina da etmiş olsa hırsızlık da yapmış olsa cennete girer buyurdu. Evet. ve <gülüyor> Buhari Müslüm'de gelen bir hadis. Cebrail Aleyhisselam bana geldi. Muhammed Aleyhissalatu vesselam diyor. Cebrail bana geldi. Senin ümmetinden Allah'a Şirk koşmadan ölen kimse cennete girer. Demek ki şirk koşmadığı müddetçe cennetin kapıları mümine açık. Devam ediyoruz. Böyle bir müjde verdi. Dedim ki, kim diyor burada? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dedim ki, zina etmiş olsa, hırsızlık yapmış olsa bile yine cennete girermiş şöyle cevap verdi. Zina da etmiş olsa, hırsızlık da yapmış olsa cennete gire. Yani buradaki... Cennete girmesi böyle bir farzı, bir Allah'ın yasakladığını yapmasının ve onu cennete girmesinin anlamı nedir? Onu helal saymadıkça. Anladınız mı? Tevhid ehli olup bu günahları, bu muharrematları bu büyük kebailleri kardeşlerim helal saymadıkça eğer helal sayarsa bir insan dese ki kardeşim zina helandır. Yaşar Nuri öyle dedi ya. Veya derse ki içki helandır. Hiçbir alim yok ki seleften ve haleften onun Müslüman olduğunu söylesin. Mümkün değil. Bu adam kafirdir. Ancak burada hadisin bize öğrettiği mefhum nedir? Hadisin bize verdiği fıkıh nedir? Ey Müslüman bu insan helal saymadıkça zina de etse, hırsızlık da etse, cennete girer Allah muhafaza bu hadisi bu şekilde anlayacağız bazıları yanlış anlıyor ve farklı anlayışlara gidebiliyor zaten şimdi hadisleri bu konuda detaylı bir şekilde altta gelen metinde anlayacağız muhterem muzaffer hocam merhaba nasılsın eyvallah güzel Ölke sen nasılsın iyi misin cezakallah hayran evet devam edelim Büyük sahabi Ebû Hureyre radıyallahu anh da şöyle demiştir. İman temiz ve lekesizdir. Kim zina ederse iman ondan ayrılır. Eğer kendisini ayıplar ve bu günahtan dönerse iman da ona döner. Yani bir gömlek gibi zina ettiği an o gömlek çıkar. Zinadan uzak kanır yaptığından pişman olur tövbe ederse de bu insanda o gömlek yeniden giydirilir. Böyledir yani. Aynı anda o imanla beraber o insan bu günahı işler mi? Biz demin ne demiştik? İman neyle artar? Taatla, itaatla, kullukla, Allah'a uymakla, emrini yüceltmekle artar. Değil mi Oğuz, Yunus? İnşallah Oğuz karıştırmayalım. Oğuz, Yunus genelde iki kardeş isimlerini karıştırıyoruz. Şimdi... Ama Allah muhafaza dikkat edelim burada anlatmak istediğimiz nedir? En son ne diyorduk? Karıştırmayalım kardeşler. Bir şey söylüyorduk. Evet, kim bilecek bu bilmeceyi? En son ne demiştin? İbadetlerle iman artar. Evet. İman ibadetle artar ama günahla da azalır. Burada mesela zina adam ne olur iman? Gider. Ama kökten gitmesi söz konusu değil. Tevhid'e olduğu müddetçe. Ama helal saydığı müddetçe kökten gitmiştir. Bidâr yani Allah muhafaza, evet. Büyük sahabi Ebu Derda radıyallahu anh şöyle demiştir. İman tıpkı birinizin bazen giydiği, bazen çıkardığı gömleği gibidir. Allah'a yemin olsun ki imandan yana kendini güvende hisseden bir kul, imandan soyutlanır da onu kaybeder. Ümmetin büyük alimi Abdullah bin Abbas radıyallahu an olmadan, rivayet edildiğine göre o kölelerini tek tek çağırarak onlara şöyle derdi. Hocam demin maşallah Muzaffer hocamın hafızasına kadar güçlü değil mi? Binmeceyi kim bilir dedi Muzaffer hocam. Hocam bak böyle böyle demiştin en son. Leb demedem bir anlıyor. Maşallah. Elhamdülillah. İmam Bukhari gibi hafızaya sahip. Maşallah. İmam Bukhari de böyle. Rahimahullah. Bir gün bir köye geliyor. Müslümanlar da onun geldiğini işitince bazıları kendini çok beğenen, ve onu da rezil etmek, küçümsemek isteyenler onun bilgisini ölçmek, hıfsını denemek için yanana geliyorlar. Tabi yanana gelmeden önce bir karar alıyorlar. Gelin biz 100 tane hadisin senetlerini karıştıralım. Birinci hadisin senetlerini yani raviler zincirinin ikinci hadise İkinci hadisin raviler zincirini üçüncü hadise, üçüncü hadisin raviler zincirini 90 hadise, beşinci hadisin zincirini elli beşinci hadise, iç içe karıştıralım, soralım, bakalım bu hadislere İmam Bukhari ne diyecek? İmam Bukhari rahimahullah, kendisi büyük bir imam, hafıza gücüne sahip bir önder, muhaddis. Kendisini o asrın imanları övmüş, Önce o asha gidin bir yolculuk edin. O asrın imamlarından tanıyın imamları. Benden A'dan beden tanımayın. Alimlere karşı merhametli olun. Onların etleri zehirlidir. Onlara hürmet ve saygı ise Allah indinde derecemizi arttırır. Alimlerin faziletiyle alakalı hadislere şimdi girmeye gerek yok. Derken geliyorlar İmam Bukhari'ye birinci hadisi. Raviler zinciriyle, senetleriyle beraber söylüyorlar, karıştırmışlar ya, sonra da hadise vikrediyorlar. Ne dersin diyorlar, Nedri bilmiyorum, ben böyle bir hadis işitmedim diyor. Allahu Ekber. İkinci hadisi ortaya koyuyorlar ve ravileri yine karıştırmışlar, hadisi metin olarak takdim ediyorlar. Ne dersin bu hadise, nedir bilmiyorum. 10. hadis, 20. hadis, 50. hadis, epey hadis takdim ediyorlar. İmam her defasında edri bilmiyorum bilmiyorum diyor. Tabi etrafında kendisini büyük gören, imam gören, muhaddis olarak kabul eden nice insanlar da bir anda şaşkınlığa dönüyorlar. Yani şaşırıyorlar. Ya bu bir imam, bir muhaddis bu kadar hafıza gücü olduğunu söyleyen bir insan nasıl olur da böyle diyebilir? Onlar o gerçekten hadislerin, ravilerin karıştırılmasından haberi yok. Derken... Hadislerin tümü arz ediliyor. İmam Bukhari rahimahullah diyor ki bitti mi diyor bitti. Bana izin verin açıklayayım diyor. Diyor ki bakın sizin bana söylemiş olduğunuz birinci hadisin ravileri şunlar şunlar şunlar hadisin metni budur. İkinci hadis şu şu şu şu ravilerden ve hadisin metni budur. Demekle beraber şunu da söylüyor dikkat edelim. Sizin bana diyor söylediğiniz raviler şunlar şunlar şunlar şunlar dediniz sonra hadisi bana metin olarak arz ettiniz ben dedim ki bu hadis böyle değil ben size diyorum ki bu filandan filandan filandan peygamber böyle buyurdu diyorum doğru olan budur bütün hadisleri ne yapıyor önce o insanların aktardığı o raviler zincirini aktararak hatalı olan raviler zincirini sonra da doğru raviler zincirini Sonra da hadisin metnini aktararak onları hadis arz ediyor. Şimdi burada garip olan yani aslında onun e, doğru raviler zinciri silsilesiyle hadisin metnini arz etmesi değil. Hani mesela filan filan filan filan Peygamber Aleyhissalatu vesselamdan şöyle buyurdu. Peygamberimiz böyle böyle buyurdu demek yani doğru raviler zincirini ezberlemek kolay. Birçok bizim huffazlarımız var, muhaddislerimiz bunları bilirdi. Bu kolay. Tabi onlara göre bizim gibilere göre de kolay değil. Çok zor. Ama İmam Bukhari'nin ilginç olan yönü nedir? İmam Bukhari onların bir çırpıda bir mecliste o anda söyledikleri hatalı raviler zincirini tek tek hafızasına yazmaz. Sonra onları tasfiye edip doğrularıyla beraber hadisi bize takdim etmez. Bu imama söz söylenir mi? Ölmüş gıyabında bu imama yalancı denir mi? Bunu söyleyen bir insanın edebi ve saygısı olur mu Allah'ın dinine? Hangi alim olursa olsun, hangi hoca olursa olsun bu sözü İmam Bukhari'ye yalancıdır diye veya onun bir put olduğunu, onun bir put olduğunu söylerse bu insaflılık mıdır? O halde bakın İmamlarımızın, buharilerimizin İmam Müslümler'in kıymetlerini böylece bilelim kardeşler. İçimizden bazı kardeşler veya bugün bütün Müslüman kardeşlere sorsa, Hadi Allah rızası için ya bize bırak hadisin raviler zinciriyle beraber bize o hadisi metinle beraber söylemeyi demeyi bırakın. Gel bize o hadisi metin olarak 40 tanesini kelimesi kelimesine söyle desek. Mümkün mü söyler mi? İmam Ahmed'in milyonlarca bir milyona yakın hadis hafızasında olduğu söylenir. 400-500 bin hadisleri hafızalarında biriktiren hafızlar vardı. Onlara da hafız deniliyordu. Hani şimdi Kur'an hafızları hafız denildiği gibi. Onlara da hadis hafızları deniliyor. Merhametli olmak gerekiyor kardeşler tamam Evet. Ümmetin büyük alimi Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre o kölelerini tek tek çağırarak onlara şöyle derdi. Seni evlendireyim mi? Çünkü bir kul zina ederse Allah ondan imanın nurunu çekip alır. Evet. içimizde var mı bekar? Halil boynunu büktü. Emrah maşallah. Başka Eyüp var. Eyüp sen evlenmedin mi? Evet. Allahu Ekber. Bekarlar parmağını kaldırsın. Kaç kişi? Maşallah. Bir, iki. Kaldırın. Duan hocam da parmağını kaldırdı. Ne hikmet? İkinci. Allahu Ekber. Yani sen birinci... Yani, evliliği, yani evlilik saymıyor musun? Yani ikinci evlilik olunca mı sayıyorsun? Hocam eşin duymasın bir daha sen buraya gelemezsin. Yaklaşık kaç kişi? ben 10 kişi var mı? 10 kişiden fazla. Evet. Evet. Şimdi kardeşler o zaman bakın bu hadiste ne deniliyor? Yani seni evlendirelim mi? Evlendirmekten maksat nedir burada? Yani zinaya düşmekten, harama düşmekten alıkoyalım mı? Çünkü insan harama düşebilir. İnsan imanını Allah muhafaza noksanlaştırabilir, zayıflatabilir Allah korusun ortadan kaldırabilir yani bu anlamda söylenir evet İkrime Rahimallah İbn Abbas radıyallahu sordu, iman ondan nasıl çekilip alınır? O da şöyle cevap verdi işte böyle parmaklarını birbirine geçirdi sonra onlara ayırdı eğer tövbe derlerse iman ona şu şekilde döner, parmaklarını tekrar birbirine geçirdi. Evet bu şekilde yani bu şekilde döner eğer bu şekilde doğursa parmakları içinden dışarıya doğru çıkarttı bu şekilde de iman ondan çıkabilir. Şimdi geldik son nokta. el sünnet vel Cemaat'ın evet. el sünnet vel Cemaat imanda istisna yapmanın yani ben inşallah müminim demesinin caiz olduğu görüşündedir. Bunu bir zorunluluk değil, müstahap görürler. Onlara göre istisna istisnanın yapılması Yapılmamasından daha iyidir. Evet. Şimdi kardeşler bu konuda iki tane görüş var. Yani istisna, imanda istisna konusunda. Nedir istisna? Ben inşallah müminim tabiri konusunda iki görüş zuhur etmiştir. Ben inşallah müminim sözcüğü cümlesi bir istisna içeriyor. İnşallah, Allah isterse, Allah dilerse ben Müslümanım. Şimdi İmam Ebu Hanife ile diğer bizim yine Ehl-i Sünnet imamlarımızın arasında lafsi bir ihtilaf vardır. Temelde manada bir ihtilaf yoktur. Altını tekrar tekrar çizelim. İmam Ebu Hanife'ye göre imanda istisna, şek ve tereddüt içerir. Dese ki biri "İnşallah ben Müslümanım, müminim." derse bu bir şek ve Şüphe tereddüt içerir. Çünkü biz daha önce öğrenmiştik. İmam Ebu Hanife de böyle söyler. İman tasdiktir. Tasdik konulan şeyde şüphe olur mu? İman ettiğin şeyde şüphe olur mu? Dolayısıyla bu şüphe içeriyor diye İmam Ebu Hanife tarafından kabul edilmemiştir Ve doğrudur, haklıdır. Allah o imandan razı olsun görüşü Dost doğrudur. Ancak bunu Ehl-i Sünnet olarak değerlendirip farklı bir karara varıyor. ehl Sünnet de kendi içindeki görüş ortaya koyuyor bu konuda. Eğer diyor şüphe tereddüt anlamında söylüyorsa İmam Ebu Hanife gibi düşünüyoruz haklıdır. Bakın ihtilaf var mı o zaman aramızda yok. Ama yok şöyle diyorsa ben bu kadar sanih amellerimle ve güzel davranışlarımla Nefsimi temize çıkartamıyorum. Allah indindeki makamımı da bilmiyorum. İnşallah Allah indinde müminim diyorsa, böyle bir muzdariplik ortaya koyuyorsa, bunun da diyor asla bir sakıncası yoktur. Çünkü bunda şekle şüphe olmadığı kesindir. Bu Allah indinde makamını bilmeyen kişinin hüsnü bakamayıp sürekli kendini Rabbim umulur ki beni bu hata ve günahlarımla beraber mümin kabul eder diye bir düşünceye sahiptir. Böyle bir kişi hakkında o zaman biz diyor, böyle bir inşallah ben müminim demesini yadırgamıyoruz diyor. en sünnetin yani İmam Ebu Hanife'nin dışındaki imamların da bu anlamda katkı olarak, ek olarak söyledikleri budur. Peki şimdi size soru soruyorum. İmam Ebu Hanife ile bizim şu an söylediğimiz arasında fark var mı? Sadece bizim yani, ki Allah razı olsun ayrımımızı ötekileştirmedik İmam Ebu Hanife'yi burada yanlış anlaşılmasın. Biz sadece tanımlamalarda İmam Ebu Hanife filanlar demekle tanımlamalar yapmak için böyle bir rumuz ve simge kullanıyoruz. Anlatabildim mi? Sonuçta aynı şeyi düşünüyorlar değil mi kardeşler? Farklılık var mı? O halde imanda istisna olabilir. Ancak imanda istisna ettiğimizde şek ve şüphe olursa Osman olmaz. Devam edelim Selahattin okur musun? Çünkü onlar mümin olduklarını kesinlik ifade eden bir tarzla söylemezler. Kim onlar? Ehl-i sünnet. Katiyen ben Müslümanım. Allah indinde makamım bellidir, garantidir. Ben onaylanmış cennet ehliyim. Demekten korkarlar, hayal edinirler. Kibirlenmezler. Yani Allah'tan böyle umutlar olurlar, korkarlar. Yani böyle söylemekte de sakınca yoktur denmişti. Dönün mesela bizim büyük en sünnet alimlerimiz var günümüzde. Onların eserlerinden, derslerinden bizzat işitebilirsiniz, kitaplarından, şerhlerinden okuyabilirsiniz. Ben bu konuda size açık bir cevap verebilirim. Mesela Profesör Doktor Abdülaziz Erracihi'yi dinleyin. Şeyh İbrahim Erruhaydi'yi dinleyin. Şeyh Abdülkadir El-Hudeyri'yi dinleyin. Şeyh Safer El-Havali'yi dinleyin. Bunlar akidede uzman profesörlerdir. Yani bugün Türkiye'de eğer onlardan bir tanesi olsa büyük bir imam, alim diye hemen anılırlar. Ama tabii Türkiye'de olmadıkları için tanınmıyorlar, bilinmiyorlar. Günümüzde de medyatik olanlar anneme geçiniyorlar, alim olarak görülüyorlar. Anladınız mı? Allah muhafaza. Yani ne günlere kalmışız. Evet Selahattin. Bunun sebebi ise Allah'tan çok korkmaları, kadere inanmaları, kendilerini temize çıkarmaktan çekinmeleridir. Yoksa iman etmeleri gereken şeyler hakkında şüphe taşıdıkları için değil. Aksine onun hakikatlerini yerine getirmemiş olmaktan korktukları farzlarını ve menduplarını tamamlamayı unuttukları için inşallah derler. Çünkü mutlak iman itaatlerin tamamını yerine getirmeyi ve masiyetlerin tamamını da terk etmeyi kapsar. Bununla birlikte ehli sünnet, şüphe sebebiyle imanda istisna yapılmasına karşı çıkar. Çünkü kulun imanda şüphe etmesi küfürdür. Aksine onlar imanda istisna ile bir taraftan imanlarına şüphe olmadığını ifade ederken bir taraftan da imanlarında mükemmellik olmadığını ifade etmeyi amaçlarlar. Onlar bu amaçla sorulan sen mümin misin şeklindeki soruyu da hoş karşılamazlar ve bidat görürler onların imanda istisnanın caiz olduğu konusundaki bu görüşlerinin kitaptan, sünnetten seleften gelen haberlerden ve büyük imamların sözlerinden çok sayıda delili vardır. Evet. Sen mümin misin sorusunu bidat görürler. Yani bu bir bidate davettir. Neden? Çünkü bizim Resulümüz ashabına yani iman etmiş Müslümanlara sen mümin misin? Sormamış. İmanlarında şekle şüphe duyup duymadıklarını ölçmemiş test etmemiş, etmemiş dolayısıyla sahabe de bunu yapmamış yani imanda şekle şüphe tereddüt olmayacağı için bir mümine sen mümin misin denmez böyle bir soru yönlendirmek bidattır peki buna dair bizim cevaplarımız delillerimiz denerdir yani e, biz dedik ya imanda istisna şekle şüphe olursa caiz değil ama onun dışında nefsi temize çıkartmamak için olursa bu caiz. Buna dair delilimiz nedir? İşte deliller geliyor. allah Teala ayet-i kelimesine şey buyurmaktan. Hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme. Ancak inşallah Allah dilerse yapacağım de. Kef 23-24. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي Allah Yani filan şey yarın mutlaka kesin katiyen yapacağım deme. İlle en yeşe Allah, Allah izin verirse, dilerse yapacağım. Demek ki ehl-i sünnetin buradaki delili nedir? Kur'an'dandır. Devam edelim. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü Allah kimin kötülükten sakındığını daha iyi bilir. Necm 32. Fele tuzekku enfusakum ve huve a'llemu bimen ittaqa. Nefislerinize temize çıkartmayın. Yani garanti cennetlik mümin olarak kendinize addetmeyin. Allah kimin muttaki olduğunu çok daha iyi bilir. E bu ayette açık bir delildir. Ben şöyle dersem ya kesin yani ben müminim, müslümanım. Yani bu biraz nefsi öne çıkartmak. Teskiye etmemektir. Değil mi? Teskiye etmektir. Ama inşallah Allah dinde müminim. Allah'tan mümin olmayı temenni etmektir. Arada Temel fark budur. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de mezarlığa girdiği zaman şöyle dua ederdi. Size selam olsun ey müminler ve Müslümanlar diyarının sakinleri. İnşallah biz de size kavuşacağız. Allah'tan bizim için, sizin için marifet, afiyet dilerim. Esselamu aleykum ehle addiyari minel mu'minin vel muslimin. Ve inna inşaallahu bikum lahikûm. Meşhur kabristana girerken okuduğumuz sünnet dua. Yani kabristana girerken El Fatiha, El Bakara, El Furkan okunmuyor. Neden El Fatiha okunuyor da birileri tarafından El Furkan, El Bakara, El okunmuyor. Onlar da bir sure değil mi? Demek ki bu konuda Fatiha okunmasına dair bir delil yok. O zaman bunu okuyacağız. Nedir? Size selam olsun ey müminler ve Müslümanlar diyaranın sakinleri İnşallah biz de size kavuşacağız. İnşallah. Allah dilerse kesin katiyen ulaşacağız. Böyle bir inşallah dışında böyle bir cümle kullanmak doğru değil. İnşallah Allah dilerse izin verirse. Bunlar delil evet. Büyük sahabe Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Kim kendisinin mümin olduğuna şahit ederse cennetlik olduğuna da şahit etsin. Yani buradaki ne anlama geliyor? Bu hadise kim anlatacak? Kim şerh eder? Buyurun şu rah dediğimiz hadis şerhlerini yapan kardeşler. Evet Selahattin. Kim kendisinin mümin olduğuna şahit ederse yani bir insanın kendisinin kendi e, kalbinin kamil anlamda imana şahit olursa, kendi imanına şahit olursa bu bir hatadır. Böyle yapan bir kişi şunu denmesi gerekir ki ben aynı zamanda cennetliyim. Bunu da sonuçlandırması gerekir. Bu da asla doğru değildir. Yani inşallah cennetlik demez, cennetliyim demesi doğrudur. Değil mi? İnşallah. Yani imanın katidir kesin de şek ve şüphe yoktur. Bana bildirilen iman konusunda şek ve şüphem yok. İnşallah Allah indinde de cennetliyim demesinde inşallah bir sakınca yok. İnşallah. Ama biz bunu kat'i bir cennette olacağımız için söylemiyoruz. Çünkü biz ibadette beynel havh ve raca dediğimiz korkuyla ümit arasında ibadet ederiz. Allah'ın azab, azabından korkar ve onun rahmetini, cennetini umarız. Bu bize neyi öğretir? Yasaktan sakınmayı, korkmayı değil mi? Ve Allah'ın emrettiklerini de yerine getirmeyi öğretir. Evet. Geril, Son nokta. Evet. Geril Rahim Allah şöyle demiştir. Ben Mansur bin El-Mutemir, Muhira, Ameş, Leys bin Ebu Süleym, Amara bin El-Kaka, Ebne-i Şebu Şubrume, El-Ala bin El-Müseyyib, Yezik bin Ebziyat, Süfyan Es-Sabri, Ebni Mübarek gibi şahsiyetleri ve kendilerine ulaştığım kimseleri dinledim. Onlar imanda istisna yapıyorlar ve istisna yapmayan kimseleri de ayıplıyorlardı. Evet, yani bakın bu bizim yine Selef önderlerinden öğredi, öğrendiğimiz bir doğru. Bu peki kaynak 72 ve devam ediyor 71-72. اَلَّ لَكَا اِشْهَرْهُ اُسُولَ ehli اَهْلِ سُنَّ وَالْجَمَاءِ adlı bir eser var. Çok muhteber bir eser. Özellikle Selef akidesinin en güzel, önemli kaynaklarındandır. O kitaptan alınmadır. evet. İmam Ahmet bin Hambele iman hakkında soru soruldu. Bu soruya şöyle cevap verdi. İman söz amel ve niyettir. Ona denildi ki bir adam sen mümin misin dediği zaman ne dersin? Dedi ki böyle soru sormak güderttir. Ona denildi ki bu soruya verilecek cevap nedir? Dedi ki inşallah müminimdir. Evet bakın İmam Ahmet'in de söylediği söz deminki söylemiş olduğumuz inancımızı teyit eder. İmam Ahmet ne demiştir? Sen mümin misin sorusunu yöneltmek bidattir. Burada kalalım. İnşallah haftaya Allah izin verirse tut tekfir dediğimiz ehl-i sünnet ve cemaatın tekfir meselesindeki tutumu aslında biz bugün bir noktada değindik tekfir ama önümüzdeki hafta Allah izin verirse inşallah değil mi kardeşler? İnşallah İzin verirse buluşacağız bu konuya değineceğiz. Subhanak ve bihamdik. illa ve